1463 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ilim meclislerine devam etmeyi tavsiye etmeleri ve sahabelerinin onun etrafında halkalar şeklinde oturmaları, Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Rasulü, kişinin oturup kalktığı insanların en hayırlısı kimdir?" diye soruldu. Şöyle cevap verdiler: Kendisini gördüğünüzde Allah'ı, ameliniz gördüğünüzde ise ahireti hatırladığınız ve konuşması ilminizi hatırlatan kimse oturup kalktığınız insanların en hayırlısıdır. Hazreti Peygamber konuşmak üzere oturduklarında sahabeler onun etrafında halkalar oluştururlardı.